Resulullah Aleyhisselam üstünde bir hafiflik hissediyordu. Onun bu halini görenler iyileştiğini düşünerek sevindiler. Resulullah Aleyhisselam iyileşmiş. Çok şükürler, şükürler, şükürler olsun. Sana hamdolsun. Hamd Peygamber Efendimizin iyileştiğini düşünerek sevinenler normal hayatlarına dönebileceklerini düşünmüşlerdi. Hazreti Ebubekir yakın mesafedeki bir işini halletmek için izin istemiş Hazreti Üsame ordusuyla beraber şehirden ayrılmıştı. Halbuki yanılmışlardı. Bugün Peygamberimizin dünya hayatındaki son günüydü. Peygamberimize ait altı veya yedi dinar para vardı. O hastalığı esnasında bunların fakirlere verilmesini istemişti. Hazreti Aişe'ye, ''Dinarları ne yaptın, dağıttın mı?'' diye sordu. Hayır hastalığınızdan dolayı fırsat bulamadım ya Resulallah Peygamberimiz altınları istedi Avucuna aldığı altınları göstererek Allah'ın peygamberi Muhammed'in bunları fakirlere dağıtmadığı Yanında bulundurduğu halde Rabbine kavuşması uygun değildir Dedi ve onları ensarın fakir ailelerinden bazılarına gönderdi İstediğiniz gibi yaptık Dinarları bahsettiğiniz ailelere dağıttık. Peygamberimiz emanetin yerine ulaştığını duyunca, işte şimdi rahatladım dedi. Peygamberimiz aile efradını etrafında toplayarak onlara şöyle dedi. Ey insanlar, ateş alevlendi. Karanlık gece kıtaları gibi fitneler geliyor. Ben ancak Allah'ın kitabı olan Kur'an'ın helal kıldığını helal kıldım. Kur'an'ın haram kıldığını da haram kıldım. Ey Allah'ın Resulü Muhammed'in kızı Fatıma, ey Allah'ın Resulü'nün halası Safiye, Allah katında makbul ameller işleyiniz ve bana güvenmeyiniz. Çünkü ben sizi Allah'ın azabından kurtaramam. Peygamberimiz ağırlaşıyor. Ona dua edin. Allah'ım sen Allah şifa, ver. Allah şifa ver. Ya Rabbi rahmetinle bizi bu sıkıntıdan kurtar. Allah'ım sen şifa ver Allah Resulü hastalandığı zaman Felak Nas surelerini okuyup eline üfler ve vücudunu eliyle mehs Hadi öyle yapalım Bir de Cebrail Aleyhisselam'ın hastalık için öğrettiği bir dua var Ey insanların Rabbi şu hastalığı gider Şifa ancak senin elindedir Senden başka şifa verecek yoktur sen öyle bir şifa ver ki hiç hastalık bırakmasın. Hz. Ayşe Resulullah'tan öğrendiği duaları okumak için davrandığında, Peygamberimiz, üzerimden elini kaldır. Bunu okuman bana yarar vermez. Ben zamanımın dolmasını bekliyorum, dedi. Peygamberimiz bundan önce ne zaman hastalansa, Allah'tan sıhhat ve afiyet dilerdi. Hazreti Abbas, peygamberimizi kaldırarak sedirin üstüne oturttu. Peygamberimiz ona, amca Allah da seni yükseltsin diyerek dua etti. Ya Resulallah, torunların Hasan ve Hüseyin geldiler. Seni görmek istiyorlar. Peygamberimiz onaylayınca torunları koşarak içeri girdiler. Dedeciğim! Dedeciğim. İnsanın evlatlarının gelmesi ne güzel değil mi? Dedeciğim! Peygamberimiz, amca dedi, onlar da senin evlatlarındır. <gülüyor> Doğru, ben de onları çocuğum gibi seviyorum. Peygamberimiz, sen onları sevdiğin gibi Allah da seni sevsin dedi. Aile efradı tek tek peygamberimizin yanına girerek kendisiyle görüştüler. <gülüyor> Peygamberimiz iyice ağırlaşmıştı. Hazreti Ayşe başucundan bir an olsun ayrılmıyordu. Resulullah Aleyhisselam'ın yanında bir kap içinde su vardı. Hastalığının en ağır olduğu dönemde elini su kabının içine sokup suyu yüzüne sürüyor. Sonra da ey Allah'ım ölümün akılları gideren acı ve sıkıntılarına karşı bana yardım et diye dua ediyor. Yanıma yaklaşsana Cebrail diyordu. Başını göğsüme dayamıştım. Bu sırada kardeşim Abdurrahman elinde bir misvakla göründü. Allah'ın elçisi gözlerini Abdurrahman'ın elindeki misvaka dikti. Onun bu bakışından onu kullanmak istediğini anladım. Abdurrahman'dan misvaka alıp kullanması için ucunu kesip yumuşatarak ona verdim. Dişlerini temizledi. Buna her zaman önem verirdi ama hiç bu kadar güzel diş misvakladığını görmemiştim. Sonra... ...bir baygınlık hali geçirdi. Misvak elinden düştü. Resulullah'ın sık sık bayıldığını gören Hazreti Fatıma... ...babasının bu haline dayanamadı. Vay babacığıma! Ne kadar ızdırap çekiyor! Bunu duyan peygamberimiz... ...bugünden sonra babanın hiç ızdırabı kalmayacak. Kıyamete kadar... Hiç kimseyi hayatta bırakmayacak olan ölümün baban için zamanı gelmiştir. Ben ölünce innalillahi lillahi ve inna ileyhi raciun'' de dedi. Peygamberimiz ayıldıkça etrafındakilere nasihat veriyordu. ''Aman dikkat edin, Elinizdeki kölelere iyi davranın. Onları giydirin, yedirin, içirin, doyurun. Onlara yumuşak sözler söyleyin. Köleler hakkında Allah'tan korkun. Namaza, namaza devam edin. Kadınlarınıza iyi davranın. Ve onların hakları konusunda Allah'tan korkun. Son nefesini verirken bile ümmetini düşünerek onlara nasihat etmeye devam etti. Öğle vaktiydi. Peygamber Efendimiz son dakikalarını yaşıyordu. Başı Hazreti Ayşe'nin dizindeydi. Hazreti Ayşe gözyaşları içinde dua ediyordu. Ey insanların Rabbi! Hastalığı gider. Gerçek şifa verici sensin. Peygamberimiz ise hayır. Ben Allah'tan refiki Ala zümresine katılmayı... Cebrail, Mikail ve İsrafil ile birlikte olmayı diliyorum. Ey Allah'ım, beni bağışla. Beni refiki ala zümresine kavuştur. Ey Allah'ım, beni bağışla. Bana rahmetini ihsan et. Beni refiki ala zümresine kavuştur." diye dua ediyordu. Peygamberimizin sağlığında da kendisinden birçok defa Hiçbir peygamberin ruhu cennetteki yerini görmeden alınmaz. Bunu görünce de ruhunun teslim alınması tercihine bırakılır, dediğini duymuştum. Baygınlığı geçince o güzel gözlerini evin tavanına dikti. Hala Refiki Ala'ya ulaşma duasını tekrarlıyordu. O zaman Resulullah'ın bizi tercih etmediğini anladım. Peygamberimiz Yanındaki su kabına elini daldırıp, ıslak elini yüzüne sürdü. La ilahe illallah, ölümün akılları başlardan gideren ızdırap ve şiddetleri var buyurduktan sonra elini kaldırdı, gözlerini semaya dikti. Ey Allah'ım, refik Ala'ya, en yüce dosta diye diye ruhunu teslim etti. Mübarek eli yanındaki su kabının içine düştü. Rasulullah Rabbin'e kavuşmuştu. Allah'ın son elçisinin son cümlesi Refiki Ala olmuştu. Vefat ettiği sırada Efendimizin üzerinde belden aşağısını saran bir izar ve çok yamalanmaktan keçeleşmiş bir kaftan vardı. Cebrail aleyhisselam Resulullah için yeryüzüne son kez inmiş, Resulullah'ı son kez selamlamıştı. <gülüyor> Rabb'inin davetini icabet eden babam. Rabbine kendisinden daha yakını bulunmayan babam. Makamı firdevs olan babam. <gülüyor> Peygamberimizin vefat haberi mescitte yayıldığında müminlerin kolları kanatları kırıldı. Ne yapacaklarını bilmez bir halde sağa sola dağıldılar. Peygamberimiz vefat etmiş. Resulullah vefat etmiş. Bu nasıl olur? Olamaz. O vefat etmemiştir. Yok yok. O ölmemiştir. Olsa olsa Allah onu göğe yükseltmiştir. O ölürse bize kim rehberlik edecek? Biz her şeyi ondan öğreniriz. O olmazsa bu dini nasıl yaşarız? Ölmemiştir. Olsa olsa İsa bin Meryem gibi semaya yükselmiştir. Bundan sonra bugünkü kadar büyük bir musibette imtihan olmayacaksınız, inanın. Peygamber aleyhisselam bir insandı ve her insan gibi o da vefat etti. Artık bize düşen sabretmektir. <gülüyor> Peygamberimizin vefat haberini alanlar akın akın mescide geliyordu. Hazreti Ömer de Hazreti Üsame'nin ordusuyla birlikte yola çıkmıştı. Çok geçmeden acı haber onlara da ulaştı. Hazreti Ömer Muhire bin Şube ile beraber hane-i saadete girdi. Ya Resulallah! Eh, neden yüzünü kapattınız? Ya Resulallah! Bayılmış! Derin bir uykuda sanki. Ne zamandır baygın? Ömer, Allah'ın Resulü vefat etmiş. Yo, yo, yalan söylüyorsun. Allah'ın Resulü vefat etmemiştir. Ömer, münafıklar yok olmadıkça Resulullah vefat etmez. Hem onlar Muhammed peygamber olsaydı ölmezdi demiyorlar mıydı? Kimsenin Muhammed aleyhisselam öldü dediğini işitmeyeyim. Yoksa kılıcımla onun başını bedeninden ayırırım. Peygamberimiz... Musa Aleyhisselam'ın Rabbi ile buluşmaya gittiği gibi Rabbinin yanına gitmiştir. O nasıl kırk gece Rabbi ile konuştuysa peygamberimiz de Rabbi ile konuşup geri dönecektir. Bakın dinleyin münafıklar ne diyor? Muhammed öldü diyorlar. O ölür mü hiç? Kimsenin bu söylentiyi yaymasına izin vermeyeceğim.